<gülüyor> La ilahe illallah ve elhakkul velikul el mürid Muhammedur Resulullah Sadikul ve adil emin Aliz mümniyyat mükterim Müslümanlar Geçen başlarımızdan hatırlarımızda zihinlerimizde kaldığı gibi üzerinde Açıklamalar yaptığımız mevzu ve mesele temelde müminlerin sıfatları bir müminin Kur'an-ı Kerim'de gösterilen sıfatları ile alakalıydı. Dolayısıyla müminin Kur'an'daki sıfatları bilindiği zaman ve bu bilgi altında, bu ilim altında devam edildiği zaman bir iman hayatı, bir iman cemaati, bir mü'minler cemaati ancak meydana gelebilecektir. Bunun için de hakiki mü'min, gerçek mümin, اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَلْمِ صِفَةِ ve görmediği halde Allah'u Azimüşşan'a iman eder, kendisi görmediği halde her halükarda kendisini bizzat gören, bütün harekatını takip eden, kalbinden geçen en ince duygular bile bilen Hz. Allah'a kayıtsız şahsız iman eder, mümini hakiki ve kalben bağlı bulunur ve onun imanı, hakiki müminin imanı kalbine oturmuş olan insandır. Sadece diliyle değil, ağzıyla değil, kalbinde yer etmiş, kalbinde tekarür, karar kılmış, bir imanın sahibi olduğu için gerçek mülk sıfatını kazanmıştır. Bu nokta ve bu mevzu etrafında geniş açıklamalar yaparken en son şu ayet cebileye gelmiştir. Yer la yank a malum ve la illa menet Allah kalbin Öyle bir güne, öyle bir hesap gününe. Gelecek insanlar bütün hayatlarının, mülkiyetlerinin, hürriyetlerinin ve züriyetlerinin hesabını verecekleri bir hesap gününe, mahşer gününe geleceklerini haber veriyor Rabbimiz. O günde dünyadayken gururlandığı, kibirlendiği, ona buna kafa tuttuğu, Malının ve mülkünün, ehl-i iyalinin, ekbârının, asabının, etrafının, ahbabının hiçbir menfaatini bulamayacak, onlardan hiçbir menfaat göremeyecek illa men et Allah'a bir kalbin serin, Kalbi serin ile yani kirlenmemiş Allah'a iman ile ibadetle beslenmiş her türlü dünyevi marazlardan, maddi ve manevi fazliklerden salim kalmış, sağlam kalmış, sarsılmamış, en ufak şüpheye düşmemiş, hiçbir hadise karşısında, hiçbir olay karşısında en ufak bir tehlikeye maruz kalmamış, iman ile döşenmiş, ibadetle beslenmiş olan Kamil bir kalbin sahibi, salim bir kalbin sahibi ancak orada Allah'ın lütfuna, rahmetine, cennet ve cemaline nail olabilecek şeklinde Rabbimiz'in bu mevzuyla alakalı ayet-i cellesinde durmuştuk. Aziz müminler bugünkü dersimizde de bir müminin kalbini körleten, kalbini kirleten ruhunu daraltan manasını ve maksadını, bütün harekatını ve hayatını, kalbi tecellilerini mahveden sebeplerden bir sebep üzerinde duracağız ve bütün ile meseleyi ortaya koyacağız. Düşünün ki, kalp bir insanda en ulvi, en yüce, en mükemmel insani vasını, İslami karakterini ortaya koyan bir merkez fıtatıyla ele alınmıştır. O halde bu kalbi çirreten, leşeleyen, doğrudan doğruya ilahi tecellilere perde haline getiren nedir? Bu konuyu biraz etraflıca açmaya çalışmakta fayda var. Çünkü zamanımızın bütün musibetleri feraketleri ve faciaları en fazla bu nokta etrafında kalkalanıyor. En çok da insanlar Müslümanın dedikleri halde insanlarımız bu noktadan uçuruma yuvarlanıyorlar. Efendiler, bir insan bir şeyi yapmadan evvel bir hareketi, bir fiili başlatmadan evvel en önce hepimiz hepimiz biliyoruz ki içimizde bir karar makamı, bir karar sapası vardır. Önce bir şeye karar veriyorsunuz sonra onu başlatıyorsunuz. Herkeste böyledir bu. İçinizde gözle görülmeyen metre ile ölçülemeyen, ağırlıkla tartılamayan bir karar mevkii var. Orada mesele görüşülüyor. Ne yapılacaksa, hangi şekilde hareket edilecekse, kiminle, nerede, ne zaman, ne iş yapılacaksa, daha o işi yapmadan, o kişiyle görüşmeden, önce kendi içimizde bir karar safası bulunuyor. Bu karar İslam kaynaklarında niyet olarak geçiyor. Niyet Evvela niyet ediyorsunuz. Yani bir işin yapılmasına karar veriyorsunuz. İşte gerek niyetin gerekse kararın makamı da müminin kalbi oluyor. Kalpte düşünüyorsun. Kalben niyet ediyorsun. Kalben karar veriyorsun. İçinde hiç aleminde. Bunun izahı yok. Bunun en ile tutulur, gözle tarafı yok. Gözünüzü kapadığınız zaman bir iç aleminiz var. O iç aleminizde içinizde, kalbinizde, gönlünüzde bir şeye karar veriyorsunuz. Kalben karar verdikten sonra hareket başlıyor. Bütün dini ibadetlerin de esası buna bağlı. اِنَّمَ الْاَعْمَارُ بِالنِّيَّةِ miküllimri'in manevâ Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa halih-i salaf-i s Bütün ameller, hareketler, çalışmalar, gayretler niyetlere göredir. İnsanın kalbindeki kararına göredir. Kalpteki karar, maksat, neyse yapılan amel, iş, hareket de ona göre değer kazanır buyuruyorlar. Miküllimri'in manevâ her bir insanın da kalbinde taşıdığı niyete göre sevap veya mükafat verilecek, ceza veya mücazat verilecek. O halde bu nokta çok önemli. Bütün harekatımızda, bütün gayretlerimizde, bütün çalışmalarımızda mefele'nin en mühim noktası buradan başlıyor. O halde aziz müminler, İslam terbiyesinde, İslam ahlakında, İslam itikabında insanların ıslahı, insanların terbiye edilmesi, yetiştirilmesi, insanların insan-ı kamil haline gelmesinin birinci derecede hareket noktası, kalbindeki kararını, niyetini, maksatlarını İslam'a ve ilahi nizama göre ayarlamak bütün gaye. O kalpteki kararını ilahi çerçeve içerisinde insanı bu açıdan sevk idare etmek. Bütün mesele burada. Onun için tasavvufsa bütün gayretlerin en birinci makamı mertebesi kalple başlıyor. Kalbin hasfiye edilmesi, bu takım riyazat ile, çalışmalar ile, ibadetlerle, mütemadiyen kalbin kuvvetlenmesi, cilalanması, tasfiye edilmesi, tezkiye edilmesi ve bu suretle ibadetlere alıştırılması, insanlar arasındaki muamelelerde, insafla, imanla, bu kuvvetle devam sağlanabilmesi yine aynı gaye etrafında, aynı kalbin civarında hareket etmektedirler. Şu noktaya temas edeceğiz. Madem ki bir işe başlamada, bir hareketi başlatmadan önce, kalbimizde bir karar mevkii var. Bir karar safhası var. Bu nasıl başlamalı ve nasıl devam etmelidir? Aziz müminler, bazı Müslüman kardeşlerimizi günah işlerken görüyoruz. Günah işlerken, haram işlerken, Allah'a isyan ederken görüyoruz. Mesela en basit bir misal olarak söyleyeyim. Ben müslümanım dediği halde, müminim dediği halde, anam, babam müslümandı, hocaydı, hacıydı dediği halde, bir bakıyorsunuz adam namaz kılmıyor. Müslümanım dediği halde, namaz kılmadığını görüyorsunuz adamın. Bu adam, namaz kılmaya kılmaya namaz kılmamak hali içerisinde devam ettiği müddetçe o davranışları namazsızlığı Allah'ın emrine davetine icabet etmemekten meydana gelen boşluklar vurmadan büyüyor, büyümekte ve bu müminin kalbine yavaş yavaş namazsızlık beynamazlık ağırlık vermekte artık bir an, bir noktaya gelmektedir ki, namaz kılmamasının zaten hiçbir mazereti yok, hiçbir bahanesi yok. Bir Müslümanın namazı terk etmesine hiçbir bahane, hiçbir mazeret ortada bulunmamış olması zaten biliyor. Bütün bunlardan sonra yavaş yavaş kalbi lekeleniyor, kalbi kararıyor, kapanıyor, bir an geliyor ki Ağzından bir söz çıkmaya başlıyor, yine yani kalbindeki taşıdığı niyet olarak. Ben namaz kılmam ama, ben ibadet etmem ama, namaz kılanların sonundan daha iyiyim, sizden daha de gideceğim. gibi bir söz başlıyor. Bu nereden geldi bu söz? Bu söz nereden çıktı? Namaz kılmaya kılmaya, bey namazlığa devam eder etmek suretiyle, namaz kıl ısrar eder bir boşluk meydana geliyor bir uçurum, bir boşluk, bir sorumluluk meydana geliyor. Bu boşluğu kapatmak için kendi kafasından bir şey ortaya atıyor, ben namaz niyaz ama namaz kılanlardan daha kalbin temizdir gibi bir bahaneyle bir sözle boşluğu doldurmaya çalışıyor. Bu bir sapık. Sapıklıktır adam. Demek ki günahlar, günahlara devam etmek, isyana devam etmek, önce kişinin kalbinde yanlış kararlar neden getiriyor, felaketler ortaya koyuyor. Biraz daha bu adam namaz kılmamaya devam ederse, bakacaksınız ki bir an gelecek namazı inkar edecek, canım 20. asırda namaz mı olur, ben namaz ne yapamıyorum diyecektir. Yani inkar noktasına varacaktır. Demek ki günahlarda ısrar etmek, haramı işlemeye devam etmek, kişinin kalbini mal ediyor, çürütüyor, eritiyor, bir noktaya getirip adamı takip yapıyor. Fela takip odadır. Ve ya bugün toplumda inkara sapanların her türlü küfür yollarına, inkar yollarına gidenlerin araştırın, soruşturun, göreceksiniz ki işlediği günahların kalbindeki tahribatının sonucu inkara sapmıştır. Yani bugün inkara sapanların yüzde 99'u psikolojik sebeplerle, yani ruhi, kalbi sebeplerle bakılmışlardır. Mesela bakınız, gizli günah işleyenler, gizli, kimsenin görmediği, kimsenin duymadığı bir yerde günah işleyen bir adam, bir Müslüman, gayrimüslim için konuşmuyoruz bunları, Müslümanlar için konuşuyoruz. İşlediği günahın Hiçbir kimse farkında değil. Beşer olarak, insan olarak kimse o adamın günahına şahit olmamış, o adamın günahına gözüyle, vesairesiyle şahit değil, kimse görmemiş. Ama Müslüman iyi biliyor ki, gizli işlediği günahı gören önce Hz. Allah var, Allah biliyor. O da günah işliyor, o günahı işlemeye devam ettikçe, devam ettikçe, rahatsızlık duymaya başlıyor. Çünkü Allah'ın gördüğünü, Allah'ın bildiğini biliyor. Hiçbir şeyi Allah'tan saklamaya imkan yoktur İsa'nın kitabına göre. Hiçbir şey Allah'a gizli değildir, kapalı değildir, amenna. İnsanın kalbini, kalıbını, her şeyini bilen o. Müslüman da da inanıyor zaten Allah'a. Böyle inandığı halde günah işlemeye devam ettikçe, kalbi daralıyor, rahatsızlık başlıyor, psikolojik bir maraz başlıyor, keşke, keşke demeye başlıyor günahlardan temizleneceğine, terbiye edeceğine, ibadete başlayacağına, abdest alıp namaz kılmaya başlayacağına, bu sefer başlıyor, kalbindeki Allah inancını, keşke Allah olmasaydı beni görmesekine başlıyor. İnkara edemiyor. Bakın kalp gidiyor o yerden. Kalp muazzam bir altına gidiyor. O günahda ısrar ettikçe, devam ettikçe, kalp daralıyor, sıkışıyor, lekeleniyor, kapanıyor. Artık ilahi Rahmeti yansıtmıyor, inkara yöneliyor, sıkışan kalp patlıyor ve birdenbire kim görmüş Allah'ı, benim gözümün görmediği Allah'ı tanımıyorum. Dönek suretiyle inkara gidiyor. Bugün nefsimizin kafir olması, inkara gitmesi bu psikoloji tövbeledir. Kalbini mahvetmesiyle. O boşluğu doldurmak için bunu uyduruyor. Başka yoksa bir delili, bir senedi yok elinde, muazzam bir ispatı yok. Türk komillerle kendisini avukatıyor alındırmaya çalışıyor. Sonra yavni hesabı intihar ediyor. Çünkü işlediği günahların hesabını vereceğine inanıyor. Bir Müslüman inanmak zorundadır. Zerre kadar hayır da işlese bir Müslüman hesap gününde görecek, zerre kadar günah da işlese görecek. <gülüyor> Cenab-ı Hak buyuruyor. Allah'a inanan böyle inanır zaten. Femen yâmel kim amel ederse, yaparsa miskâle zerretin bir zerre ağırlığında hani güneşin ışığında böyle parıldayarak görünen zerreler vardı, toz zerreleri. O toz zerresi bir terazide ne gelirse onun ağırlığı ne kadarsa onun kadar günah işleyen işlediği günahın cezasını gelecek. Ayetle sabit. O halde bu günahı işleyenlerin kalbi kararıyor, katılaşıyor, mütemadiyen kemiriliyor, zorlanıyor, bir an geliyor ki ben ahiret mahiret tanıma kim gitmişle gelmiş demeye çalışıyor. İnkara yöneliyor. Demek ki insanların inkara yönelmesinde bu kalbin sıkışması, kararması, lekelenmesi, körlenmesi ve kirlenmesinin çok büyük önemi var. Başlığı bu gibi bahanelerle, bu gibi rezaletlerle kapatmaya çalışıyor. Biz buna psikolojik sebepler diyoruz. Yani insanın içinden meydana gelen sebepler Ruhi sebepler. Aynı zamanda bir insan, Müslüman insan, yine gayrimüslimi kastetmiyoruz, bir Müslüman insan ben Müslümanım dediği halde Günah işlediği zaman Allah'tan başka o işlediği günaha, işlediği harama şahit olan başka şahitler var. Mesela melekler. Melekler. Bir Müslümanın işlediği günahları anında, zamanında tespit eden, kayda geçiren, tescil eden vazifeli melekler var. İslam itikabına göre. Bunun inkarı mümkün değil. E günah işlemeye devam eden insan, o günah işlemekte ısrar eden, inat eden adam, bir an geliyor ki kalbi ölüyor bu adamın, kalbinde iman sıkışıyor, sıkışıyor, ben cin diye, melek diye bir şey kabul etmiyorum diyerek meleketin inkar etmeye başlıyor. Kalb ediyor. Demek ki aziz müminler günahlar evvela kalbi öldürüyor. Kalpteki imanı tüketiyor ve oraya inkar gelip oturmaya çalışıyor çok önemlidir. Onun için Rasul-i öyle buyurmuşlardı. Geçen ders söylemiştim. İnne fil cesedi mudgaten her Müslümanın vücudunda, cesedinde, canında bir nokta var. Bir parça var. İse salahat, salahal cesedi küllü o nokta, o parça ıslah olursa günahlardan korunursa, kefatlardan korunursa, fiktelerden korunursa, o Müslümanın bütün vücudu, bütün bedeni salih olur. Buyuruyor. İşte bu. İza fetheder, fetheder cesedi küllü. O nokta, o parça kararır, bozulur, kokuşursa, kalp giderse, o insanın bütün hayatı mahvolur. Aynı noktaya çare. Onun için aziz müminler, bakın Cenab-ı Hak, müminleri anlatırken beşer sıfatıyla anlatıyor tabii. Her mümin normal insan olarak, beşer olarak ele alınmıştır. Günah işleyebilir. Her mümin yanlışlıkla unutarak, şaşırarak, aldanarak, yanılarak her Müslüman günah işleyebilir. Cenab-ı Hak bunu kabul ediyor. Fakat mümin olmanın sıfatı şu ayet kerimede daha açık belirtilmiş. Hemen arz edeyim. وَالَّذ۪ينَ اِذَا تَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ Bakınız, Müslüman olan insan, mümin kişi, ihtimal ki, demin dediğim beşer olarak, bazen şaşırmak suretiyle, bazen yanılmak suretiyle bir kötülük yaparsa, اِذَا تَعَلُوا فَاحِشَةً fâhişe veya fâhiş dediği böyle fâhiş hata, günah, isyan, haram demek. Allah'a karşı bir günah işlemek. Bir günah işlediği zaman hizâ. Zaman denetiyor. <gülüyor> El zalemû enthüsehûn yahut günah işlemek suretiyle nefislerine zulmetmek suretiyle yazık etmek suretiyle günah işleyen müminler ne yaparlar? Zekerullâhe festagferû lüznûbihim <gülüyor> işledikleri günahın arkasından Birden bire Allah'ı hatırlar, Allah'tan korkanlar ve derhal günahlara tevbe ederler buyuruyor. Tevbe ederler. Hemen tevbe ederler. Müminin sıfatı bu da. Çünkü o günahda ısrar etmenin insanı inkara götüreceğini anlarlar. فَسْتَغْفَرُوا فَا۪ي تَعْفِدِيَةً Hemen istiğfar ederler. Hemen Allah'a rücu ederler, tevbe ederler, ıslah olurlar. وَمَنْ يَغْفِرُوا الزُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başka günahları kim affedebilir? Bunu bilirler. Allah'tan başka kimse günahı affedemez. Bunu bildikleri için zekarullah'a, evvela Allah'a hatırlarlar. Hemen Allah'ın azabı akıllarına gelir, Allah'a hesap verecekleri an akıllarına gelir, günahla köyde ederler. Devam etmezler. Bakın ayet devam ediyor. وَلَنْ يُصِرُوا ala ma taalu. İşlemekte oldukları günahlarda ısrar etmezler. Velen yusurru ısrar etmezler. O günahın farkına varın varmak terk ederler. Müminiz farkıdır. Günahda ısrar etmek müminin sıfatı değil farkındaysanız. Şimdi mesela bir Müslüman hanımefendi açık saçıp dolaşmanın günah olduğunu, haram olduğunu öğrendiği dakika mesele gitmiştir. Hemen ne yapacak? Olen Yusuf mazharu, açık satık gezmeye devam etmeyecek, örtünecek. Örtülmez de açık satık gezmeye devam ederse bir noktaya gelir, kalbindeki iman çözülür, kopar, ayrılır. Zaman açık satık gezmekten varmış. Zaman sana uymaksa sen de bana mı? Cadr olur devam. Kat Günahlara ıslah insanın kalbinde oluyor. Mesela bu duruyor. Açık saçık gezmekle istediği günahın kılıfını uydurmaya çalışıyor. Kılıf uyduruyor. O günahı hoş göstermeye. Böyle şey yoktur. Onu kendisini, kendi kendisine avutmaya çalışır. Kalbindeki hafikat sözünce bu başlıyor. وَلَمْ يُصِرُّ عَلٰى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ Dile bile artık anladı, öğrendi, gördü ki bu haramdır, günahdır. Hala dile bile devam ediyorsa ısrar ediyorsa, inade ediyorsa evvela kendisine yazık ediyor, kalbindeki imanı çürütüyor ve parçalıyor, arkasından da inkara ve küfe düşmeye başlıyor. Cenab-ı Hak müminlerin sıfatını böyle beyan ederken, müminlerin günah işleyebileceklerini ama hemen arkasından istiğfar etmeleri, günahlarına tövbe etmeleri, Allah'a sığınmalarını ve günah işlemekte ısrar etmemelerini beyan ediyorum. Bütün bunlar müminin sıfatlarıdır. İşte aziz müminler kalbindeki imanı böylece zedeleyince bu sefer nefis ortaya çıkıyor. Nefsaniyet başlıyor. Artık bütün konuşmalarıyla bütün hareketleriyle nefsini müdafaa etmeye başlıyor adam. Hepsini savunuyor hiç ona hükmediyor, galip geliyor, bütün günahları, isyanları adeta hoş göstermeye, medeniyet göstermeye çalışarak kendi kendisini avutuyor. Kendi kendisini avutuyor. Böyle olmayanlar da var. Bakınız mesela Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin zamanında ashab-ı kiramı biliyorsunuz, sahabe dediğimiz Rıdvanullahi Teâlâ ale aleyhi mecma'in, Rasûlü Zişanımız Efendimiz'i böyle dünya gözüyle gören, onun mübarek kelamını işiten, onun mübarek sohbetini dinleyen sahabeler var, ashab-ı kiram var. Ve onun mübarek zamanına, aslında da biliyorsunuz, asr-ı saadet geliyor. Saadet asrı. Asr-ı saadette bir hadise meydana geliyor. Kısada arz edeyim. Ben-i diye bir kabile var o zaman. Ben-i Cüveyne, Cüveyne oğulları kabilesi, aşireti. O kabileye mensup, genç bir kadın geliyor. Genç bir kadın, bakınız. Allah Rasulü'nün huzuruna çıkıyor, kalabalık öyle. Biraz yaklaştıktan sonra, ''Tahhir mi ya Resulallah? diyor. ''Tahhir mi?'' Ne demek? ''Beni temizle ya Rasulallah.'' ''Beni temizle.'' ''Ne yaptın?'' ''Ne yaptın?'' ''Ne istedin?'' Diyince ''Günah istedim ya Rasulallah.'' diyor. ''Günah istedim.'' E nedir senin günahın? ''Zina ettim.'' diyor. Zina Allah göstermesin. Zina ettim, günah işledim diyor. <gülüyor> Efendimiz buyurur, peki bu hadiseyi gören şahit var mı? Hayır ya Rasulallah. hiç kimse şahit değil bu hadise. O niye geldin? Niye geldin haber veriyorsun? Kadın dedi ki ya Rasulallah kalbim sıkışıyor, bu günah benim kalbim öldürüyor. Ruhum ben alıyor. Mahşer günü bu günahımın ortaya çıkıp da senin Rabbimin kainatın önünde mahcud olacağımı hatırlıyorum. Şimdiden kar oluyorum. Beni kendine yaratacak oluyor. Görüyorsun? Sahabede bunu görüyoruz. Bu İşlediği günahların ağırlığını duymayan, kalbinin titrediğini hissetmeyen, günah işledikten sonra pişmanlık duymayan kişi asla Müslüman değildir. Emin değildir. Günah böyle kalbi sıkıştıracak. Günah hissiyenin kalbi sıkışacak. O zaman imanın şekli ortaya çıkacak. Sıkışmıyorsa günah, günah her ne yaparsa yapsın alırı çekmiyorsa onda iman yok değil. Okuyor, ürtermiyor, öldürür. Günahlar insanın kalbine ve külen kezzat gibidir. Cezabı biliyorsunuz, asil. Gördünüz mü yapar bir şeyi? Yahut benim şahit olduğum bir şeyidir, böcektir, hayvan anlatayım. <gülüyor> Sallandoz denen bir hayvan vardır. Veya sümüklü böcek dedikleri o yürüdüğü zaman arkasında sulu bir şeritle yur bırakır. Sümüklü böcek. Pis bir hayvan. O sümüklü böceğin üzerine bir miktar tuz döktüğünüz zaman tuz, ben tecrübettim yani, bir miktar tuzu alın, o simitli beceği üzerine dökün, birkaç dakika sonra eriyip su haline geliyor. O tarafa kayboluyor. Eriyip gidiyor hayvan. Tuz da terkine veriyor. Aynen bunun gibi bir bu Müslümanın işlediği günahlar da kalbini eritiyor, bahsediyor. Sıkışır, sordanır. Birden bire haklı tuymaya başlar. Bu rahatsızlık, sahabe-i göründüğü görüldüğü gibi insanı istiğfara ve temizlemeye getiriyor. Temizlemeye. Fakat zamanımız öyle değil. Zamanımızda günahlar insanı tevbeye, ıslaha denir inkara getiriyor. Şimdi etraftır. O zaman Allah'ın Rasûlü var. Herkes, Rus makamında, Kemal Merküresinde, Eblullah var, girip hemen yanaşıyor, çatlaşıyor, ıslah oluyor ama bugün günah işleyenlerin görüntü ettirip inkara gidiyor. Kalp sıkışmak sürekli. Efendimiz kadının kalbindeki kararı tam anladı. Baktı ki kadın kesin karar vermiş yani. Hemize beni yaratılar diyor. Ben günah işledim, zina ettim. Resul-i Zişanımız kadını muayene ettirdi bir ehline. Ve gördüler ki kadın hamile. Buyurdular ki, git, hamile olduğun çocuğu doğur, ondan sonra gel buyurdular. Kadın gitti. E artık şimdi iş bitti yani kapandı, arıyan yok, soran yok, zamat yok, şahit yok, bir şey yok. Kadın hala istediği günahın zamını çekiyor, kalbi kalın olur, sıkışıyor. Çocuğu doğurdu, kumdan atardı, işte geldim ya Resulallah, ben temizledim. Bir şey yapmaya kalbe imanı oturursa böyledir yani. Yaşayamaz. Günahlarla Müslüman beraber yaşayamaz. Ya günah kalkar ya iman kalkar. İkisinden birisi. Maske sarıl. Efendimiz merhametle, şefkatle baktı Ya Rabbi ne yılan taşıyor bu kadın? Mutlaka geliyor. Israr ediyor. Efendiniz buyurdu ki git bu çocuğu sütten kesinceye kadar emzir sana gel. Ha, Resulullah onun ölümünü istemiyor yani, affediyor. Dörengi yok filan yok ki kadın tedbir, hani Efendimiz rahmeten minalemin, istemiyor. Fakat kadın bu neden geliyor, kalbin sıkışıyor ya Resulullah diyor, işlediğim günahdan istemiyor. İman. İmanın. İman ile kalbin arasında intibat bulamayacağız. Bir Müslüman günah işler gizli işlesin sen İstediği günahın kalbinde ağırlığını hissetmiyorsa iman yok demek. Ölçü budur, ölçü budur. Psikolojik ölçü diyoruz biz buna. Kadın gitti, e, tamam unutuldu da arayan yok, soran yok. Şahitin ıslattı, kapandı dersin hani. Kadın çocuğu sütten kesti eline de bir farklı ekmek, bir adı çocuk ekmeği yemeye başlamış, yine geldi, işte ya Rasulallah çocuk büyücü sütten kesil ekmek rahatlıklı etmek yiyebiliyor, seni daha fazla bekletme, seni de ya Rasulallah dedi. Bütün şaklara var bu hadis. Kalbim benim çürüğünü diyor yani, bu günah beni bitiriyor senize Mahşer günü ben bu günahla Allah'ın huzuruna çıkmak istemiyorum ya Rasulallah. İman ne güzel oturmuş onlara. İman ne güzel oturmuş. Efendimiz tabi artık çaresiz kalarak kadını ölüm cezasıyla öldürdüler. Ve sonunda buyurdular ki bu kadın öyle güzel tövbe etti, istiğfar etti, günahlarından öylesine temizlendi ki bunun tövbesini bütün Arabistan'ın tamamına davranırsaydı herkese şey yeterdi buyurdular. Öyle temizlendi bu kadın. O günahın ağırlığı onu bitirdi. O zaman kaldır beni yaratılmak diyor. Temizle İşte aziz müminler, derhal günahtan kurtulma, ruhi bir gerilim halinde müminin evdeye sürükleyecek, ıslaha götürecek. Israğa götürmesi lazım, ıslaha götürmeyecek. Israr ederse insan, inat ederse davamlı olarak o inkarını, ısrarını Aklı göstermeye çalışır. Bir de bakarsınız ki olmuş çıkmış adam. Kabul etmez. İşte bunun için Hazreti Mevla'na gel ne olursan o ol, diye gel buyuruyor. Hani burayı çok yanlış anlamışlar. Bazı böyle abedersiniz. Kokuk takımı kendi günahlarını, isyanlarını medeniyet zannedenler Hazreti Mevla'nayı kendilerine beslek zannediyorlar. Haşa. Efendim ne olursan ol gel, zannediyorlar ki Hazreti Mevlana karnavala çağırıyor, hayır, tövbeye çağırıyor. Baza, baza her an çehti maza, gel gelir kafir-i Ne olursan ol gel, ister kafir ister kutperet ister ne olursan ol gel, in dergâh, dergâhı dergâhı değil. Allah'ın dergâhı misli dergâhı değildir. Gel, haçını koy, putunu kır, günahını tercih et, inkar ol diyor Mevlana. Tercih et, inkar gitme, gel kurtul. Derde, dans et, teyit et, tekrar yine küfe dön demek istemiyor. Yanlış Kur'an'ı iyi bilmezse insan Mevlana'yı hiç bilmez. Çünkü Mevlana'nın kaynağı Hazreti Kur'an'dır. Kur'an'ı bilmen adam ne anlar Mevlana'yı? Öyle diyoruz. Mem bende'i Kur'anem eger <gülüyor> jandarem ben hayatımın sonuna kadar Kur'an'ın Mübi'nin bendesiyim, kölesiyim, kurbanıyım diyor. Ben Kur'an'ın kurbanı. Kur'anı bilmeyen Mela'nın bilir hiçbir e, Kur'anın hükmüdür. Her her günahdan temiz, küfürden temizlenmek, İslam'dan temizlenmek. Niye kaç gidiyor çünkü? İmanın karargahı olan kaç gidiyor, imtihan geliyor. Diyor. O bakımdan önemlidir. İşte bunun içindir ki aziz müminler, bakınız, yine çok mühim bir hadis verip arz edeceğim. <gülüyor> Aynı meseleyi ölçü olarak bize veriyor. Mübarek bir sahabe daha var da, vabıta hazretleri, hadis cahide rivayet etmiş. riyad Salih'inde de var hadis ikinci cilvinde, beş yüz numaralı hadis veriktir. Ve an vabısa tebni mâbeb radıyallâhu hamdur. Hazreti i şöyle söylüyor. Kâle, Eseitü Rasûlallâhi sallallâhu teâlâ aleyhi ve sellem. Bir meseleyi sormak için Hazreti i huzuruna geldim diyor. Vâbis'e Hazretler. Sakale efendiniz buyurdular ki, Cite fes-el-u anî dirri. Dir ihsan meselesini sormaya geldin değil mi? Daha ben sormadan sormadan neyi soracağını Rasulullah aynen söylenir buyuruyor. Rasulü Zişan Efendimiz öyleydi. Tecelli içerisinde. Ehline tabi alim bağlı şeyler. Kult-u nam. Ben de dedim ki, evet ya Resulullah, aynen teşrif buyurdunuz, aynen isabet buyurdunuz. Ben bir insan, yani iyilik nedir? İnsanlık nedir? Cennete ehliyet nedir? Bunu sormaya geldim. İnsan hangi şeyi işlerse ne yaparsa iyilik yapmış olur, iyi bir iş işlemiş olur. Cennete layık, Allah'ın rızasına muvafık bir iş hangisidir bunu sormaya gelin. Evet, tam isabet bulunur diyor. Resulü zişanımı durmuşlar ki, İstek ki kalbete, bakınız, istek ki kalbete, bir işi yapmadan eller kalbine danış, fetvayı kalbinden al eyvabika. Bir işi yapmadan evvel kalbine danış. Düşün yani. Mesela, atıyorum, bir kızı, bir kadını kandırmaya çalışmadan önce, bir hayasızlık yani, bir kızı bir kadını kandırmak istiyor adam, aldatmak istiyor. Bu bir hayasızlık, buna hayat. Bu işi yapmadan önce kalbine danış. Bir başkası da senin kız kardeşini, senin anneni kandırmaya kalkışsa, aldatmaya kalkışsa, senin kalbin buna razı olur mu? Onlar öyleyse aynı şekilde kalbine damış, sonra hareket etme İşte öyle şeydir. Müminin Resulullah veriyor. İster ki kalb kalbine damış. Senin de başına bu iş gelse, toplu da musun, memnun olur musun, bundan razı olur musun? Eğer kalbin tamam, olurum derse yap, olmaz derse yapma. Kalp zaten buna razı olmaz. Eğer kalbinde şu kadar iman varsa buna razı olmaz zaten. Ancak kalp istiyor, kalbiste ner? Ve i̇şte devam ediyor. El biri <gülüyor> net meen net ve llesu, waktu enne Allah'ın razı olduğu amel iş cennetlik hareketler bir insanın kalbinin ve nefsinin razı olduğu, yani memnun olduğu, huzur duyduğu bir işdir. Eğer kalp razı olmuyorsa, insan içi kabul etmiyorsa, insan içine sormuyorsa o hareket Allah'ın sevmediği bir harekettir. Kalbinize danışın duymuşlar. Ve günahın tarifini şöyle yapıyor. Var yani ismi günah da şudur. Mâ hâte ve karabdedesi sadr. Kalp günah şudur. O günahı işlemeyi kalp arzu etmiyor, kalp sıkışıyor, daralıyor, çözülüyorsa, insanın içi kabul etmiyorsa ise işte günahdır gönül, kalp seviniyor, kabul ediyorsa, işte sevaftır, gönül kabul etmiyor, insanın içi kabul etmiyor, ruhu kabul etmiyor, kalp kabul etmiyorsa, o da günahtır, buyuruyorlar. وَاِنْ اَثَّاكَ النَّاسُ وَهْتَوْكَ Her ne kadar sana müftüler, her ne kadar sana başka insanlar tepva etse de, sen önce kalbine tanıtsa da, mesela yabasa, buyuruyorlar. İşte, bu muazzam ölçü bir müminin hayatını devam ediyor. Eğer müminin bu ölçüyü kaçırırsa, kalbindeki imanı da katırır. Ya bunun beklemesi yok. Bugün Müslümanı öldüren çok şeyler var. Efendimiz buyurmuşlar, هَلَكَ الْمُسَذِّفُونَ Ne demek heleke? Helas olmuştur yani nah olmuştur. هَلْمُسَذِّفُونَ يَارْنْcılardır. Çocuk sesi kimdir, kimine çocuk? Cünaha girmeyin. Helekel müsezzifon. Yani yarıncılar. Mahrolmüştür, helak olmuştur buyurur Resulullah. yani müsezzifon yani yarıncılar nedir yaratıladığında? İşlediği günaha terde etmeyip de hele yarın olsun da sabah olsun da bırakırız. Hele attan olsun da terk ederiz gibi günahına terde etmekte gecikenler mahrolmuş olur. Maholmak olur. Hele emekliye ayrılalım da, bahar gelsin de, hele bu iş gitsin de, hele memuriyet görüyorsun da, hele kızı gelin edelim de, hele oğlunu eğlenelim de, hele köle yatalım da, mütemadiyen geriye itiyor, itiyor, itiyor, bunlar helat olmuştur. Bunların kalbinde iman kalmaz var. Tükenir bağırma, kızıkmayın, kızıkmemek lazım. İşin farkına varır varmaz, günahın ne olduğunu düğün günler tervetmek lazım. Bunun budur. Yoksa biraz sonra işlediğiniz günahları güzel görmeye çalışırsınız, kalbinizi günahlar kaplar, kastaki iman kalplerin geriye bu toru ya, helak olur, helak olur, helak bu adam. Psikolojik sebep, yani ruhî sebep, kalbi sebep, hiçbir ciddi sebep gelmiyor bana, iç alemi fırtınalardır bunlar. Her bir günah, kalbin hakikatin darlığı bir fırtına hissindir, Fırtınada ne olabilir? İşte. Bu hadis-i şerifi de böylece gördükten sonra aziz müminler, ölçüyü hiçbir zaman kaçırmamalıyız. Ve devamlı olarak kalp ile imam arasındaki irtibatı hiçbir zaman kaydetmeyiz. Bakınız mesela Cenab-ı Hak yine mümini biraz bir başka ayette daha tarif ediyor. Hemen arzu bir taza uzatmayayım. İnnemel müminüne, <gülüyor> Cenab-ı Hak buyurmuş, müminler ancak şunlardır. Müminler anlatıyor. İnne mel müminler. Müminler somardı ki el nazime izah zikir Allah. Allahu adimshan zikredildiği zaman, Allah'tan mahcubildiği zaman, Allah'ın hükümlerinden mahcubildiği zaman, Allah'ın kitabı olsun diye zaman genişmana mana. bile kulubum o müminlerin kalpleri titrer, deprenir, fark Kalp harekete, kalayana gelir birbirinden bire. Ne olur sonra? وَاِذَا سِلِيَتْ عَلَيْهِ Allah'ın ayetleri, hükümleri, emirleri, zikrullah, arz edildiği ve okunduğu zaman زَادَتْهُمْ imana, Onların imanı artar. Kalp iman? iman. İman artar. Kalp deprenir, tartılır, ve dolayısıyla imanı artar. Ama günah isterse, Allah'tan korkmazsa, harama tokarsa, ibadet etmekle ne olur? Kalp daralır, daralır, sıkışır, tamamen düzülür, derken imanı arkada yerde, imanı kopar, imanı gider, seni türenci aratırır. Bu ayeti diğer baharatı. Hep aynı baharatı. <Shrasingancial> وَاَلٰى hiçbir şeye değil, yalnız hazret Allah'a dayanırlar. Dayanacaklar odur, unutmazlar. Apartmanda da otursalar unutmazlar. Köşte, yalıda, nerede, hangi insan içinde olursa olsun unutmazlar. Ve gafil olmazlar, cahil olmazlar. Mümine bakıyor. Bakınız. Mevlana'mızın yine bir misal verip, seseyi uzatmıyor. Mevlana'mız ki, bir misal vermiş, temsil yani. Zamanın tadişahlarından birisi diyor, muazzam bir köş yaptırdı. Saray. Dünyada benzeri olmayan müstahkem, yani çok dayanıklı, çok kuvvetli, çok süslü, çok ziynetli bir saray inşa ettirdi. Ve sarayı hizmete açtı. Sarayın açılışı münakabesiyle bütün ahaliyi davet ediliyor padişah. Yemek verdi, ziyafet verdi, herkes davetli, Sarayı geçsin görsün, herkes seyretsin ve herkes sarayı gessin ama sarayın ettiği noktanı neyse şekilde bir kayıt doyur. Herkes, böyle bir sarayın benzeri yok ki dünyada ettiğini görsün herkes. Dehşet, muazzam, muhteşem demişler, hükürekliği yok. Tabi da bu gururlu, kibirli böyle dehşetle etrafı seyrediyor. Bir tane ehlullah gelmiş. Ehlullah, şamil bir mümin kalbinde Allah toruksundan, Allah mahvedesinden başka bir şey olmayan bir mümin, bir ehlullah gelmiş Allah dostu, o da gelmiş böyle, göz ucuyla bakmış çıkarken, herkes ifadesini verip çıkıyor, çok güzel, çok muazzam, çok sayınası hiç yıkmaz böyle böyle. O ehlullah bir şey söylememiş, hiç bir kelimesi vermemiş, sessizce çıkıp giderken, tabi dikkat çekiyor, ne bir şey söylemedi bu adam diye, tabi sahilde kutu kainde adam değil mi? Niye bir şey söylemedi? Ben şey işte, hiç bir şey söylemedim. Hemen kıpırdamış sarabarı, ehlullahı, sabırsan huzuruna getirmişler. Ben istedim sultanı. Bu geldi, baktı, fakat hiçbir kelime söylemeden gitti. Ne iyi ne kötü dedi. Bir kelime söylemedi. Sabırsan <gülüyor> kıpırdadı. Gel bakayım. Sen geldin mi benim sarayımı? Geldin. Ben niçin fikrini beyan etmedim? Eksiler, eksilir söyle. Yoksa iyi olmuştu. Niye dedi? B'ye gelmemiş gibi geçsin gitsin. C etsiği vardı deyince demiş ki sultanın eğer gazaba gelmeyecekseniz inkas eteri göstereceksiniz söyleyelim. Bu sarayın demiş iki etsiği var. İki noktada var bunun. Ya nedir bunun noktada? Ben buna bütün emrini verdim, bütün ülkünü verdim. Dünyada benzer var etsiği olur mu? Var demiş sultanım etsiği var. Sizi demiş buradan çıkaracaklar burada. Sizi buradan çıkaracaklar. Öyle diye mu diyor tadişahın. Benden başka padişahın var, beni buradan kimselere bilir? Kerseni mi kimselere bilir? Eyvallah. Diyor ki padişahım, sizi buradan çıkaracaklar, senin diyor ecelin gelecek, ömrün tükenecek, Allah'ın vazifeli meleği azrail gelip seni buradan kendine bakacak, seni buradan çıkaracaklar. Burak sana kalmayacak diyor. Katil olma, gurur içine girme, kibirlenme. Kalbini buraya bağlama, kalbini buraya saklanıyor bu binaya. Sen buradan gidecek, seni buradan çıkaracaklar. Öldüğün zaman bu köşke seni korumazlar, çünkü i̇ki, iki gün kalsan üçüncü yaz çıkarsın, erkek senden kaçar çok daha böyle bir, bir şey. Allah'ım kalbini bu binaya atma, kalbine, kalbinin içine bu asartmanı, bu köşku sokma. Şey. Şu adler, sende Allah. İkin, i̇kinci kusuru nedir diyor? İkinci kusuru, efendim bu çok zayıf yapılmış, fazla kahram değil diyor, günü geldiği zaman sakın kapı köşecek. Ya bu bina köşer mi, bu köşk ben bunu şöyle kahram yaptırdım. Diyor ki efendi, sen Kur'an'ı okumadın mı? Allah'ın emri geldiği zaman yeryüzü bile kutup parçalanacak zelzeleyle. Sen hiçbir şey kalmayacak. Senin köşkün nedir diyor, o da mı yıkılacak? O da mı yıkılacak? Öyleyse diyor kardeşim? bana yıkılmayan birini haber verir. Yıkılmayan yalnız parçası Allah'ı diyor. Ona da var. Aldanma. Kalbine çap da bu keşfi. Kalbini istila etmesin. Allah'tan başkası seni kapsamasın. Fadişah. İşte aziz müminler, müminin sıfatları böyle, iman ile kalbin arasındaki irtibat böyle, günahda kalmamak lazım. <gülüyor> Kalbi Müslüman günah işliyorsa, bilsin ki kalbini öldürüyor, öldürüyor, güyan gelecek, tatlı iman gidecek, yere inkar gelecek, Allah göstermez. Bu hadiseyi unutmamalı ve devamlı olarak korku içinde beklemeli ve günahlardan, isyanlardan, bütün varlığımızdan sakınmalıyız. Rabbiniz cümlemizi kendi mahabetiyle doldurduğu celüllerin sınıfına ilhat eylesin. Hakkıya devam edecek niyetiyle, Ya Rabbi günahlarımızı at eyle, Amin. Ya Rabbi kusurlarımızı at eyle, Amin. Ya Rabbi huzurunda toplandık bizi kulluğuna kabul eyle. Nefis ve nefillerimizi ıslah eyle. Alem-i İslam'a imdad eyle. Amin. Görünür görünmez dülhinne kazalardan, belalardan, fitnelerden, hesaplardan, hastalıklardan, musibetlerden bütün müminleri helat eyle. Amin. Yeryüzünde din-i İslam için çalışanları muhakkak eyle. Amin. Yeryüzünde Müslümanların elini, dilini, kolunu, yolunu kesmek isteyenleri iki cihanda rezil eyle. Amin. Her nefesimizde kelime-i şehadet gibi uyurunuz. El-Nezel-Lâh ve El-Allâh ve El-Nezel-Lâh ve El-Nezel-Lâh ve El-Nezel-Lâh ve El-Nezel-Lâh ve El-Nezel-Lâh ve El-Nezel-Lâh ve el hatta yataklarında inim inim inleyen, ameliyat masalarında şifanı bekleyen, ameliyat kuruluklarında hastalıktan kurtulmak muradiye bekleyen bu cümle ümmeti Muhammed'in hastalarına şifa ver ya Rabbi! Dertli olanlara deva ver ya Rabbi! Borçlu olanlara da edalar nasip eyle ya Rabbi! İlahi ya Rabbi ve ya Rabbel alemin şurada toplandığımız gibi Yarın mahşer günü de Liva-ül Hamt bayrağı altında civarı